Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap 94.9 Açık Radyo'dayız. Beden üst başlığı altında. Bu aralar hep böyle açıyorum. Evet, evet, beden üst başlığı. Beden üst başlığı. Güzel oldu, oturdu. Altına doğru indik, altına üstüne neyse. Daha çok Saçlara var ama. baktık, gözlere baktık. Ellere Bakıyoruz, baktık. Ellere baktık. E Daha baktık. çok da var ama işte maalesef zaman kısıtı var. Başka bir yayın dönemi tamamlayacağız. İnşallah. göze devam ediyoruz efendim. Ee, dinleyicimiz sevgili... Öykü Ünere teşekkürlerimizi iletelim. Eksik olmasınlar. Siz sosyal medya hesaplarınızı atlatın isterseniz. Efendim, Kamusla Güreş Gmail adresimiz, Twitter ve Instagram adreslerimiz var. Bekleriz. Özellikle Twitter'dan programla eş zamanlı olarak bazı görselleri, bir takım alıntıları ve sonrasında da program linkimizi yayınlıyoruz. Evet. Evet. E, Tabi geçen programlarda biraz temel sözcüklerimiz diyebileceğimiz işte dil değil mi hani etimoloji. etimoloji köklerine baktık argo ile devam ediyorum büyük argo Sözlüğü yapı kredi yayınlarından. uyku göz açtıran diye bir ibare var e, göz açtıran am aminler sınıfından bir tür ilaç uyuşturucu e, amfetaminmiş Hı. efendim evet, uygun. E, göz banyosundan konuşmuştuk banyo İtalyanca bagno ba bagno'dan geliyor banyo diye de belki okunuyor Güzel bir kadını veya kızı soyunukken seyretme dikiz röntgenleme ha. anlamları var. Ha onu kastettin sen canım giyinik bakana da göz banyosu evet, diyoruz den, diyoruz hayatımda. ama Argo'da öyle geçmiyor. Hmm. Adı üstünde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, dikiz göz demek. E, Romence dikiz bakmadan geliyor. E, ha ilginç. Evet far yine göz demek da e, Fransa kökenli e, göz kırpmak selektör yapmak anlamı var efendim hmm. e, gözleri dalmak var e, midye çıkarmak anlamı varmış nasıl yani bayağı bilin işte gözleri dalmak midye çıkarmak e, dikizleri aynalaşmak e, dikizleri cavlamak diye ibareler var bunlar da gözleri parlamak anlamları var. Yeni bir sözcük var Osmanlı Argus Sözlüğü Filiz Bingölçenin sen kadın Argus Sözlüğünü kullanıyorsun. Ee, Osmanlı Argus Sözlüğünde de gözüne koruk durmaz diye bir şey var. E. O da kibirli ve kendini beğenmiş kimseler için kullanılırmış efendim. Ha, gözüne koruk sıktırmaz. Koruk bildiğimiz üzümün olmamış hali. Evet gözüne koruk durmaz <gülüyor> kibirli ve kendini beğenmiş kimseler için kullanılmış Filiz Bingölçeden. Güzel. Argo'da bunlar var Didemciğim. Ha, daha çok bekliyordum. Yani Dikiz'in göz olduğunu e, bilgisi ilginç bayağı sözcüklerimizin arasına eklemeli. E, Dikiz de bakma demek o da ilginç yani. Romance'de Dikiz bakmadan geliyormuş. Evet. Şimdi biz Z ile diyoruz onlar S ile diyorlar evet, doğru Dikiz. mu? Evet Dikiz okuduğum gibi. Ha. Pek güzel pekala ee, şimdi efendim ben o zaman geçiyorum. Evet, ee, Bendeniz'de de e, Akduan Özkan'ın Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı sözlüğü var. Sokaktaki insanın e, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı sözlüğü notostan basılı göz. Gördüklerimizden mi görmediklerimizden mi sorumlu olduğunu çoğu kez bilemediğimiz bir tevcih organımız demişler. E, Keza e, Ambrose Beers var. Ambrose Beers'te göz koymak karşılığı, sahibinin adilik edip vermediği bir şeyi arzulamak. Hmm. Orada <gülüyor> da şöyle bir kitaplar, alıntı var. Kitaplar özellikle kitaplar. <gülüyor> Mesela her türlü bak senin aklına kitap geliyor ama Ambrose Beers şöyle bir örnek vermiş. Göz koymayacaksın arkadaşının karısına, zira sıkıntıdan başka bir şey getirmez sana. Hizmetçisine de göz koymayacaksın şehvetle. Özellikle de kız güzel olmadığı müddetçe. Göz koymayacaksın öküzüne, eşeğine, atına. Hayvanları besleyebileceğin geniş otlakların yoksa. Ve hevesli değilsen onları cebinden doyurmaya, göz koyma hiçbir şeye... ...zira seni bir şekilde sevk edebilir hırsızlık gibi bir suç işlemeye. İstediklerini daha iyi bir yoldan edinmeyi dene. Satın al ihtiyacın olanı ama parasını ödeme. Hmm. Demiş... Ee, gene e, Ambrose Beers göz yummanın da şöyle bir anlamını vermiş ama e, burada sadece şiirle ifade etmiş. Göz yummak, göz yummak deyiminin anlamı unuttuğumuzu düşündürmektir günahkara. Kavuşuruz böylece en iyi intikamı düşünüp bulmak için gereken zamana. Nasıl ki uyurmuş gibi yapan kedi yuvasına doğru sürüne sürüne gitsin diye bırakırsa yaralı fareyi ve ardından çullanırsa üstüne... ...insan da sever intikama katık etmeyi... ...şaşkınlığın verdiği fazladan dehşeti. Hmm. Hmm, böyle bir göz yummak. Kötücül evet. bir göz yummak evet, yani. Kötücül, evet. Efendim bu böyle. E sonuçta burada şöyle bir ekleme yapmak istedim kişisel olarak. Bu mazum yazdığı kısımları da birsin... ...gerçekten çok güzel çevrildiğini düşündüm. Çevirmen de Özde Duygu Gürkan'mış... Burada bir anmak istedim. Hep Ambrosius evet. birs diye çünkü sözdükten <gülüyor> bahsediyoruz. Bir de birinin gözünü açmak anlamı var. Hakikatin kırbacı daha çok yerle temas edip kan akıtabilsin diye ruhu yanılsamanın zincirinden kurtarmak. Hmm. Hep aynı kadar kötücül aslında gözünü açıyorsun ama iyi bir şey değil yani aslında zarar vermek, üzmek hmm. için yapılan bir şey. <gülüyor> bir de bir küçük alıntı vardı. Şey onu e, gözden kaçırmayayım efendim. Buyur. Göz koymakta anlamını okuduk ki işte hani sahibinin e, vermediği şeyi araklamak falan hikayeleri. Onun altına küçük bir parantez açmış bir gözden geçirilmiş versiyon diye vermiş o şeyi. E, malzum kısmı da. Hı. Bol bol göz kullanmış. Devam ediyorum. Agnes Mişon'un kadın düşmanı sözlüğü can yayınlarından basılmış. Göz yaşlarının karşılığını vermiş en hızlı kuruyan şey bir kadının gözyaşlarıdır demiş John Webster beyaz şeytanda hmm. 1608'de e, Matmazel de e, someride lanet olsun gözyaşları karşısında yumuşamayan kadınlara hmm. demiş toplumdaki çeşitli ön yargılar hakkında kuşkular başlıklı e, yazıdan alınmış Bu da e, böyle kadını gözyaşıyla Tanımlama, ...özleşleştirmek, tanımlamak... ...bazen acımasızlık... ...bazen e, kendini acındırmak... ...ya da sevdirmek adına yapıyor... ...gibi yaklaşımlar falan... ...ve ben Ömer Hatipoğlu'nun... ...şiir sözlüğüyle tamamlıyorum... E, ...o da gözyaşını tanımlamış... ...yangınımdan... ...yangınıma kaynayan... ...duman değil su... ...yine ile ilgili... ...iki dize oluşturmuş... <gülüyor> İç bahar, iç güzün... ...duygu yağışı demiş. Yani baharlarda hep yağmur olur ya... ...ama Hı -hı. hani iç baharımızın ve... sonbaharımızın duygu yağmurudur... Hı -hı. ...gibi bir açıklamayla... ...ben tamamlıyorum. Bende de simgeler sözlüğü var... ...Esat Korkmaz'ın. Ee, orada göz başlığı altında... ...bazı ayrıntılar var. Ee, göz... batını tasavvuf kültüründe... ...doğasal doğumla... E, ...görünüme... Taşı, taşınanı görmeyi sağlayan alıcı organ ten gözü aynı zamanda görünmeyi görünmeyi görmeyi sağlayan alıcı organ olarak algılanan sezgisel bilgi can gözü ha, ten gözü can gözü evet, evet yuva ev olarak algılanan gönül pencerelerinden her biri anlamları var Çin tasarımlarında ise simgesel anlamda e, ciğerlere ulaşmayı sağlayan bağ ilişki anlamları var. Ciğerlere. Evet ciğerlere ulaşmayı sağlayan bağ ilişki anlamları var gözün. Gözler ise Hint-İran e, tasavvufunda ayetler ve durak noktaları diye simgeleniyor efendim. E, gözünü bağlı tut diye bir ibare var yine. Burada da ahilin ilkeleri sıralamasında yer alan başkalarının işine karışmamayı... E, her olup bitene görmemeyi simgeleyen üçüncü ilkeymiş. Hı, gözünü bağlı tut. Evet gözünü bağlı tut. Ee, Biz sözlük daha var yeni elimde. Çin simgeleri sözlüğü kabalci yayınlarından Wolfram Ben Hatın. Ee, burada göz başlığı altında göz Çince yan yen demek. Ee, Çinliler görsel insanlar olduklarından e, göze çok önem verirler demiş. Ee, güzel bir kadının gözleri bademe veya Meteora benzetilirmiş efendim. Meteor. Evet. Çinliler e, görsel insanlar oldukları için ne demek ya? Yani, <gülüyor> a, yani e, herkes görsel değil mi? <gülüyor> ee, <gülüyor> e, <gülüyor> Neyse yani bu e, acaba... E, ...alfabelerinden falan kaynaklanan Mutlaka bir görsel. Kaynaklanan. <gülüyor> e, ben de görselim, hemen itiraz edermişim. Buyurun, e, pardon e, canım. Gülelim eğlenelim programına döndü. Evet. Işte, İyidir e, gülmek. Gözlerinin Bence. içi gülüyor, Keremciğim. E, <gülüyor> buyurun. E, baştan olalım istersen, güzel bir kadının gözleri... ...bademe veya meteora benzetilirmiş Hı. bu ilginç. Metreslerden... ...yan zongren olarak... ...yani gözlerimdeki kişi diye... ...söz edilirmiş. Metres mi? Evet. Ben yalnız bugün <gülüyor> sürekli... Evet buyurun. Ee, kanlı gözler kötüye işaretmiş efendim. E tabi. Ee, genel evlerin tanrısının kanlı gözleri ve... ...üstünde beyaz kaşları varmış. Hmm. Genel evlerin de tanrısı varmış demek ki. <gülüyor> evet. Eski Çin bakır paralarının ortasında... ...binlik olarak sıraya dizilebilmeleri için... ...bir göz yani bir delik varmış efendim. Ee, Birçok hmm. resimde madeni paralarla beraber... Bir yarasa görülmüşüz. Hmm. Çince yarasa yani fu ve talih fu essesidir. Ve aynı şekilde önünde yani giyan ve para yine giyan sesli Böyle bir resim talih gözlerinizin önündedir anlamındaymış ha, efendim. Ben de gözle bağ nedir diye bekledim <gülüyor> bekledim. Ha, Sonunda söyledim. Görmüyorsunuz yani diyor gözünüzün önündeki talihi. Doğru diyorsun aynen böyle. Yani iyimiş. Çin... O paraları da deliklerinden yani gözlerinden bağlıyorlar mıymış evet. mesela. Ha, on, on, yani. <gülüyor> Asıyorsun Çin... <gülüyor> beline böyle. Buyurun. Çin simgeleri sözünde bu bir şarkı arası verelim sonra devam edelim simgeler sözüne istersen. Evet Alan Parsons Project'ten geliyor I in the Sky. of chances I'm gonna ...94.9 Açık Radyo'dayız... ...simyeler, sembollere bakmaya devam ediyorum... ...göz... ...göz evet... ...Larus semboller sözlüğüne baktım... ...orada göz e, başlığı altında... E, ...anlam olarak şüphesiz... ...vücuda ait en güçlü ve en zengin... ...sembol olan e, göz... ...bilginin gücün ve isteğin kaynağıdır... ...İbranice... ...ayın olan kelime... aynı anda hem göz... Hem de kaynak demektir. Bunu bahsetmiştik gerçi. İbrahimci de aynı, aynı anlamdaymış. Arapçada da aynı. Evet. evet. Sonra ee. şekli de zaten göze benzer. Aynı harfinin. Öyle mi? Evet, evet. şeklen. Sen de ayı biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e, bakışın gücü diye bir başlık var. Burada e, çok hoşuma gitti. Paul Valery'nin bir cümlesi var. Eğer göz diyor hem dölleyip hem de... Öldürebilseydi yollar cesetler ve hamile kadınlarla dolu olurdu demiş. <gülüyor> Doğru aslında çünkü o gözle, Biraz, evet. kem gözle bakış ya da arzulayarak bakış halinin gün içindeki çok kullanılma şekli evet. Bunu tamamlayan da bir bilgi var eski Mısır'da göz resmi gözü ama aynı zamanda da yapmak de işaret edermiş efendim. Hmm. Bu da ilginç. Bir de kötü gözle bakma hikayesi var tabii. Kötü gözle bakarak nazara uğratma inanışı tüm Akdeniz'de işte Yahudi geleneğinde, Hristiyan ve Müslüman ülkelerde var biliyorsun. Evet. Ee, Antik devrin Mısırlıları kem gözlere karşı korunmak için üzerinde Şahin Tanrı Horus'un gözünün olduğu nazarlık takarlarmış. Evet. Bundan biraz bahsetmiştik. Hala da satılıyor. Evet, stilize edilmiş bu göz Udjat olarak adlandırılırdı ve... Malta'da daima balıkçı teknelerinin provasına çizilirmiş aynı zamanda. Ha doğru o gözün olduğu çok böyle güzel gemi figürleri de hatırlıyorum hmm. şimdi bak atlamazsak Twitter'a koyarım görselini ne dedin şeyine? Uccat Uccat C ile J hmm. Jöker C Japonya tamam. ee, Müslüman ülkelerde olduğu gibi çocuklara beş parmağı da kutsanmış Fatma'nın bir elinin sunmanın da amacı buymuş efendim. Aynı zamanda Afrika'nın kuzeyinde kötü bakışların etkisine maruz kalmaması için düğünden önce nişanlı kızın eli kına ile boyanılmış. Bakışın kötü bakışın <gülüyor> gücü. gücü diyelim. Bir de doğa üstü gözler var. Ona da bakalım. Şimdi bu Horus'tan çok bahsettik. Horus'un sağ gözü güneşe sol gözü ise aya aitmiş. Öyleyse bu tanrının gözleri güne ve Geceye bağlanmıştır hmm. diyor kitapta. İnsan olmayan bakış, aydınlık ve karanlıklar yaşam ve ölüm arasındaki bu çift anlamlılığı açığa çıkarıyor. Medusa var hepimizin bildiği aynı zamanda. Doğa gözler başlığı altında. Medusa hmm. biliyorsun işte bir bakış sayesinde yaşayan tüm canlıları taşa çevirme evet. gücüne... ...haismiş diyelim. Değil mi? E, saçtan bahsederken de... ...Metusa'dan bahsetmiştik. Değil mi? Evet. evet. E, bu dev... E, ...Yunan mitolojisinin devi Argos'un hikayesi var. Onu da anlat istersen sen. Evet. Orada... E, ...Hera her zamanki gibi çapkınlık e, yapan Zeus'un da gözü oluyor ve e, İO'ya bir zarar gelmesin diye onu ineğe çeviriyor e, Zeus ama Hera bunu fark ediyor. Sonuçta o inek benim olabilir mi falan derken başına da bu Argos'u koyuyor. Argos yüz gözlü bir canavar vücudunun evet. her yerinde göz Gözleri var. var. Değil, o yüzden göze. hiç uyumuyor. Yani elli gözü uyusa elli gözü uyanık oluyor daima. Hı hı. E, sonuçta bir şekilde ama Zeus elinden kurtarmak isterken hatta Hermes'i devreye sokuyor. Başarıyor Hermes bu I, İoy'u Argos'un elinden kaçırmayı. Bunun üzerine Hera... Aynı bekçilik, zamanda öldürüyordu tabii yani ee, ee, Argos'u. Ee, şöyle öldürüyor. Asıl o ilginç. O bekçilik işini yapamadığı için gözlerine oyuyor. Bütün bu gözlerini. Evet. Ve o, o oyduğu çıkardığı gözleri tavus kuşunun kuyruğuna koyuyor. Evet. Evet bu çok ilginç çünkü bütün kuyruğu gözlerden ibaret olan bir hayvan ya da bizim algımız öyle diyelim. Ee, Burada, o yüzden de kutsal her sayılıyor. Her misli ikna durumu da var. Buradaki ikna ile birlikte e, kitapta da temsil etmenin bir başka şekli olan ancak ağza ve kulağa bağlı olan anlattım sanatı da Böylelikle diyor gözlerin gücünü yenecektir. Aa ne güzel tabii. Uyuyor çünkü. Argosu evet. uyutarak hikayesiyle evet. kandırıyor. Doğru. Doğru. Burada böyle bir, bir, bir şey noktası var. Neden ha. ona? E, önemli bir nokta bu. Evet, çok güzel. Gözlerin gücünü yenmesi. Böyle hikayeler mitolojide daha da çok var ama evet, tepe Tepegöz sen... var aslında. <gülüyor> o da hem kiklop olarak geçen Hı. eski Yunan'da o gözün bir tane Tam alnının ortasında olup her şeyi gören hı hı. dev hikayesi. Gene orada bir gözü kandırma söz konusu yanılsamayla. Ee, evet, vaktimiz olursa oralara tekrar gireriz. Buyurun, geçeyim mi ben? Hı hı. Evet, efendim. Şimdi Ertuğrul da damatılmış sözleri yapı kredi yayınlarından basılmış var elimizde. Gözle ilgili sayısız e, vecizeyle alıntıyla karşılaştık. Seçtim bazılarını. E, Yunus'tan bir alıntı. Yunus imdi sen Hakk'a er, düğünü gün gönlün Hakk'a ver. Gönül gözü görmeyince hiç baş gözü görmeyi ser. Bu tam da senin demin söylediğin simgeler sözünün başında yani bir ten gözü var ki ona baş gözü demiş Yunus Emre. Aha. Bir de gönül gözü iç gözü var. <gülüyor> ona da doğrudan gönül gözü demiş. Ee, yani... Gönül gözü görmeyince baş gözü neyi görsün... ...eğer Hakk'a ulaşmadıysan anlamında... ...çok kullanılan bir şey bu tasavvufta... ...bu iç göz, <gülüyor> dış göz hikayesi. Efendim sonra Namık Kemal'den bir alıntı var. Kimse takdir edemez alemde... ...kendi mahiyetini reyi ile... ...münferit vasıtayı rüyet iken... ...göremez kendisini dide bile. Hemen e, tercüme edelim. Efendim e, mahiyet... Aslı iç yüzü demek yani e, kimse kendi aslını iç e, yüzünü rey ile takdir edemez dediği rey de görme ve görüş anlamına geliyor aynı zamanda hmm. e, ve müferit yani tek vasıta bakmak için e, göz iken ama di de yani göz kendisini göremez hmm. e, bu gözün kendini görememe haline çok değinmiş aslında. Şairler filozoflar yazarlar hemen Thomas Fuller'ın eşdeğer bir sözü var göz kendisinden başka her şeyi görür demiş ee, onu da burada paylaşayım dedim sonra Zileli Ceyhuni'den bir alıntı var evvel ateş püskürürken ağzımdan şimdi bir pamuğu yakamaz oldum pamuğu yani. Ha. Ta bu fer kesildi iki gözümden ipliği iğneye takamaz oldum. Buradaki bütün sözcükler bilinir aslında sadece ta parlama demek. Bu da yaşlanmayla gözün ve görmenin e, biraz karşıt anlamlı halini öne çıkartıyor. Yani yaşlandıkça gözünün feri gidiyor görmüyorsun. Artık o iğnenin gözüne e, evet, ipliği sokamama hali falan. <gülüyor> Do deden bir alıntı var. Kadınlar erkeklere söyleyeceklerini gözleriyle söylerler demiş Dode. Hmm. Öyle mi Kerem? Kadınlar erkekler de söylerler bazen. Evet, aslında bundan sonraki birçok sözde de e, Bu biraz ilişki biçimle de ilgili yani artık e. çiftler birbirlerini o kadar çok iyi tanırlar ki söze gerek kalmayabilir bazen. Tabii de o Gözlerle var tabii. İşte oraya gelene kadar. Evet, bir de evet evet. <gülüyor> Peki e, Kemal Tahir'den bir alıntı. Görmek bilen ispidir. ...yani göreceli... Hı hı. ...kaşınan yeri parmak gözden iyi görür... ...demiş... Hı. ...hoşuma gitti bu da... ...tevfik Fikret'ten bir alan, alıntı... ...göz açıldıkça ruh perdelenir... ...aslında bu yukarıdaki... ...bu gönül gözü ve baş gözü... ...iç göz dış göze biraz paralel giden... ...bir şey... E, ...buna yakın başka başka şeyler var... ...hemen arda arda söyleyeyim dedim... ...birisi Victor Hugo'dan... ...kapalı gözler ruhu seyretmenin en güzel şeklidir... ...demiş... Hmm. ...yani çünkü dış dünya içimize bakmamızı... ...engelliyor bir şekilde... Evet. Ee, ...hele şimdi o... ...iştihareye gibi aklıma geldi böyle... ...bir şey yapıyorsun değil mi böyle... Ha, ...istihareye... ...istihareye... Partan. ...ha evet evet... ...doğru... Ee, ...bir de buna paralel Adem dededen bir... E, ...alıntıyla karşılaştım aynı kaynakta... Göz yum cihandan, aç gözünü kendi haline. Sen göz yumup açınca bu alem gelir gider demiş. Hmm. Ee, şimdi tabii bu dışa açık olan gözümüz de e, neredeyse dışarıyı değil sadece telefonu ve ekranı gördüğü için <gülüyor> iyice bir körleşme beraberinde <gülüyor> geliyor herhalde. <gülüyor> Başka? Nabi'den bir alıntı var. Çeşm olmasa, çeşm göz demek malum. Dil düşmez idi Rüket'e aşka demiş pardon mihnet'e aşka demiş ee, yani e, dil gönül anlamına geliyor bizim bugün kullandığımız dil anlamında değil e, en çok göz bize aşık eden organı e, karşımızdakinin anlamında keza Raif Necdet Kestelli'den de bir alıntı var sevgi savaşında en büyük silah gözdür demiş o da hmm. evet Şu gözlere yakılmış ne çok türkü var söylenmiş ne çok şiir var evet doğru çok e, insana kimse gözü gibi lalalık edemez demiş Mevlana'da e, hatta ben bunu ilk okuduğumda bir düşündüm ne demek istiyor aslında şey tabii yani lalanın görevi nedir bir tür erkek dadı bakan yol gösteren koruyan Eğiten. eğitmen öğreten e, evet bütün bu fiilleri de göz gerçekleştiriyor aslında <gülüyor> gibi ama hangi göz gene iç göz dış göz falan hepsi beraber <gülüyor> <gülüyor> oldu gidiyor Efendim, zamanımız biraz doluyor. doluyor. Ee, son bir şey söyleyeyim o zaman, Cenap Şahabettin'den göz bazı dimaların penceresi, bazılarının dürbünü ve bazılarının da aynasıdır demiş. Hmm. Yansıtmak, yaklaştırmak, e, oradan görmek Güzel. gibi Doğru. manalarla gidiyor aslında. Efendim sürenin dolduğunu Ömer Makas işaretleriyle gösteriyor o Sağ halde... olsun Ömer teşekkür ediyoruz Bu arada <gülüyor> evet sağ Haftaya olsun Son programda evet gözle yani ilgili Bu yayın dönemi son, dönemin... son programda Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Aa, Bu arada sevgili dinleyicilerimiz e, Ortak bir yayın anonsumuz olacak e, Yarın yani 22 Ekim Salı günü saat 9.30'da Sevgili Güven Güzel Deren'in Açık bilincine konuk olacağız Kamusla Güreş ekibi olarak e, Her iki programı Sözcükler ve anlamlarda Çakıştığı bir noktada Konuşacağız Sürpriz olsun detayı Yarın açık bilinçte görüşmek üzere Diyelim onu da unutmayalım İyi haftalar Hoşçakalın